Bir masal anlat baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat baba içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay Bir öykümüz var Programı hazırlayan Yeşim Aran, teknik yapım Tufan Atalay, sunan Esim Türer. Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizlerle Çocuk Yazını grubu tarafından hazırlanan Hani Her Şey Oyunda adlı kitaptan Aysel Gürmen'in Tayfun isimli öyküsünü paylaşacağız. Üst katımızda boşalan daireye taşınacak olan aileyi büyük bir merakla bekliyordum. Benim yaşımda bir çocukları olduğunu öğrenince çok sevindim. Yeni bir arkadaşım olacaktı, hayaller kurmaya başladım hemen. Büyük olasılıkla yatak odalarımız atlı üstlü olacaktı. Uzun bir sopa istedim annemden. Ne yapacaksın o kadar uzun sopayı? Arkadaşımla haberleşeceğim. Bana gelmesini istediğim zaman tavana dört kez vuracağım. Tak tak tak tak. Ben ona gitmek istediğimde iki kez vuracağım. Tak tak. Acil bir durum olduğunda şifremiz daha uzun olacak. Tak tak tak tak tak. Annem şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Hangi arkadaşından söz ediyorsun? ''Üst katımıza gelecek olan arkadaşımdan söz ediyorum anneciğim. Yarın taşınıyorlarmış. Ne yazık ki gelen ailenin yalnızca bir çocuğu var ve benim yaşımda. Ablama yeni arkadaş yok. Kusura bakma abla.'' Ablam ilgiyle bizi dinliyordu. ''Üzülme selencim. benim yeterince arkadaşım var. Sen bütün bu haberleri kimden aldın bakalım?'' Annem söze karıştı. ''Nereden olabilir kızım? Tabii ki kapıcıdan. Adama selam ver, sana 10 tane haber versin. Haber ajansı gibi maşallah.'' Gülüştük. Anlaşılan Selen kapıcıya sıklıkla selam veriyor dedi ablam. Selam vermek güzel bir şeydir abla. Öyledir Selen bir şey sorabilir miyim? Sor. Arkadaşınla haberleşmek için sopa yerine neden telefonu kullanmayı düşünmüyorsun? Çok basit çünkü telefonlar dinleniyormuş bilmiyor muydun yoksa? Ablamla annem gülmekten yıkıldılar. Doğrusu neden bu kadar çok güldüklerini anlayamadım. Anladım dedi ablam gülmesi azalınca. Gelecek olan arkadaşının adı neymiş diye sordu annem. Bilmiyorum. Kapıcı da bilmiyormuş. Kız mı erkek mi? Onu da bilmiyorum. Benim için fark etmez. Arkadaş arkadaştır. Aferin kızım dedi anne. Ertesi gün okul dönüşü çok heyecanlıydım. Yeni arkadaşımla tanışacaktım ne de olsa. Servisten inip apartmanımızın kapısına doğru hızlı adımlarla giderken arkamdan gelen ayak seslerinin sahibini görmek için durup arkama baktım eşke bakmasaydım. Yediğim bir darbe ile kendimi asfaltın üstünde buldum. Arabaların geçtiği bir yerde olsaydım bana bir kamyonun çarptığını düşünecektim. Dirseklerimle dizlerimden gelen acıyla ağlamaya başladım. Başucumda bağıran biri vardı. Önüne baksana salak. Ne diye birden bire önümde durdun? Al başına belayı şimdi. Azar işiteceğim senin yüzünden. Yattığım yerden zar zor başımı kaldırıp baktım. Gözlerinden öfke fışkıran, iri yarı, diken saçlı bir çocuktu bana bağıran. Çok çirkin ve ürkütücü görünüyordu. ''Yoksa bana çarpan sen miydin? Kamyon çarptı sanmıştım.'' dedim ağlarken. Daha çok kızdı çocuk. ''Ben sana çarpmadım akıllım. Asıl sen bana çarptın. Önümde yürürken birdenbire durdun ve bana çarptın. Ben güçlü olduğum için düşmedim ama sen düştün. Çünkü zayıf ve güçsüzsün. Benim hiçbir suçum yok. Bütün suç sende.'' Çok ağrıma gitmişti bu sözler. Ağlamayı kestim ve ayağa kalkmaya çalıştım ama çabam boşunaydı. Sırtımdaki okul çantamın ağırlığı kalkmama engel oluyordu. Birinin bana yardım etmesi gerekiyordu. Etrafa baktım diken saçlı çocuktan başka kimse yoktu. Gerçekten çok güçlüsün ama sana bir şey söyleyeyim mi dedim ne söyleyeceğimi bilmeden. Söyle bakalım diye diklendi çocuk. Aslında ne kadar kaba olduğunu yüzüne haykırmak istiyordum ama o zaman da yardım etmezdi bana. ''Ayağa kalkmama yardım eder misin?'' dedim çok tatlı bir sesle. Çocuk çok şaşırdı önce. Tam uzanıp kalkmama yardım edecekti ki nedense vazgeçti. ''Seninle mi uğraşacağım kendin kalk'' dedi ve arkasını dönüp yürümeye başladı. Apartmanın kapısının iki yanındaki çiçeklerin birkaçını koparıp yere attı ve sonra da kapıcının özenle boyadığı çöp kutusuna sıkı bir tekme vurdu. Zavallı çöp kutusu içindeki çöpler etrafa savrulup beş metre öteye düştü. Geçtiği yerdeki her şeyi kırıp döküyordu çocuk. Bütün gücümü topladım. Yavaşça kalkıp ayaklarımı sürüyerek eve gittim. Acıyan yerlerime hiç bakmamaya çalışıyordum. Kan görmeye dayanamam ben. Annem çok şaşırdı ve telaşlandı beni görünce. Başını mı vurdun kızım? Ayağını oynat bakayım. Kolunu kaldır şimdi de. Annem her yanımı kontrol ettikten sonra rahatladı ve kanayan dirseklerimle dizlerimi yıkayıp ilaç sürdü. ''Şimdi anlat bakalım. Nasıl düştün?'' ''Ben düşmedim. Peşimden biri geliyordu. Kim olduğuna bakmak için döndüm ve çarpıştık. Çok kaba bir çocuktu. Onunla bir daha karşılaşmak istemiyorum.'' Tamam kızım İnşallah karşılaşmazsın üstünü değiştikten sonra seni neşelendirecek bir şey yapalım ee, Yeni gelen komşularımız için yemek pişirdim yemekleri alıp hoş geldiniz demeye gidelim Yeni arkadaşınla da tanışmış olursun oturur birlikte yemek yersiniz Yaşasın hadi gidelim Keyfim yerine gelmişti annemin mis gibi kokan yemeklerini aldık ve üst kata çıktık Merdivenlerden çıkarken dizlerim kıvrıldıkça yaralarım acıyordu Çok zarif bir hanım karşıladı bizi İnce, uzun, sarı saçlı, yumuşak sesli ve çok güzel konuşan bir hanımdı. Anneme defalarca teşekkür etti yemekler için. <gülüyor> Ev çok karışık ama lütfen buyurun birlikte bir kahve içelim. Böylece ben de dinlenmiş olurum. Zahmet olmasın size dedi annem. Mutfağınız kurulmamıştır daha başka zaman içeriz. Aa, çok rica ederim buyurun mutfak kurulmadı ama elektrikli cezvem var. Bir saniyede olur kahvemiz diye ısrar etti. Salona geçip oturduk annemle. Etraf açılmamış kolilerle doluydu. Güzel komşumuz mutfağa kahve yapmaya gitmişti. Etrafıma bakındım, çocuk göremedim. Anne, hani çocuğu vardı? Okuldadır belki kızım, sorarız şimdi. Komşumuz gerçekten çabuk yapmıştı kahveleri. Kusura bakmayın, tepsilerimi bulamadığım için elimde getirdim kahveleri, dedi ve elindeki kahvelerden birini anneme uzattı. Bana döndü ve adın Selen değil mi canım? Tayfun da yeni geldi okuldan. Şimdi size güzel bir sofra kurarım. Birlikte yemek yersiniz. Çok heyecanlandım. Demek yeni arkadaşımın adı Tayfun'du. Tam o sırada salona diken saçlı çocuk girmesin mi? Gel Tayfun'cum. Alt katımızda oturan komşularımızla tanış. Bak ne cici bir arkadaşın oldu gelir gelmez. Dedi annesi beni göstererek. Nutkum tutulmuştu. Asla arkadaş olamazdım o çocukla. Tayfun hiç beklemediğim bir kibarlıkla önce annemin elini öptü sonra da benim elimi sıkıp hoş geldiniz sizinle tanıştığıma çok sevindim dedi ve ardından da oturup hal hatır sordu. Gözlerime ve kulaklarıma inanamıyordu. Dışarıda bana çarpan çocukla karşımda oturan çocuk arasında dağlar kadar fark vardı. Az önce gözüme çirkin görünen çocuk birdenbire dünya güzeli olmuştu. Yoksa eve girerken görünmez bir peri ona sihirli değneğini mi dokundurtmuştu? Başka ne olabilirdi ki? Güzel çocuğun güzel annesi Selen'cim geçmiş olsun Dizlerindeki yaralar çok taze gibi duruyor Düştün mü yoksa? Diye sorunca duraladım bir an Tayfun'a baktım başını yere eğmişti Küçük bir kaza geçirdim Önemli değil kısa sürede iyileşir Dedim Tayfun bakışlarıyla teşekkür etti bana Dünya tatlısı bir çocukmuş aslında. En iyi arkadaşlarımdan biri oldu. Ben tavana, o da yere vurarak haberleşiyoruz. Tayfun piyano çaldığı için ritimleri iyi biliyor. Çok güzel şifreler bulduk kendimize. Yakında ben de piyano çalmaya başlayacağım. Tayfun bazen çok sinirleniyor ve kırıcı oluyor ama ben ona hiç kızmıyorum. Çünkü nedenini biliyorum, bana kendisi söyledi. Babası bir gün birdenbire çekip gitmiş ve bir daha geri dönmemiş. Arada sırada telefonla arıyormuş ama Tayfun onunla konuşmuyormuş. Çünkü ona çok ama çok kızgınmış. Biliyorum bir gün kızgınlığı geçecek ve babasını affedecek. İşte o zaman Tayfun kimseyi kırmayacak. Masallanlat baba içinde bütün oyunlarım kurtla kusu olsun şekerle bağ. Baba bir masallanlat bana içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay. Bir öykümüz var